Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyid vel el evveline vel muselil. Ve ilahe kemii el enbiya'yı vel ve ilahe kemii levliyayı. Velhamdülillahi ve Rabbil alemin. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyorduk. Kendimizi anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Rabimiz kendimizi nasıl anlamamızı istiyorsa öyle anlamamız gerekir ki anlamış olalım, tanrımış olalım. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmiş olsun. Bir de hakikatimize varmış olalım. Hakikatımız tecelli etmiş olsun. Eğer Allah'ın bir ismi bizde eksikse imanımızın yüz isimini. Sayın, bir isim eksikse bu durumda imanın 99'u var, biri yok demektir, 10 eksik, isim eksikse onu 10 yok, %10'u gitti. <gülüyor> Mesela Allah'ın el-Hakem isminin tecelli etmesi gerekir, bu ne zaman tecelli ediyor? Hayatın her anında el-Hakem ismi. El Hakim ismiyle beraber tecelli eder. İşin hikmetini anlamaya çalışmak lazım. Allah'ın hikmetini, Allah'ın muradını anlamaya çalışmak lazım. Onun muradı neyse hikmet o. Dolayısıyla El Hakem olarak da kul Allah'ın yeryüzündeki halifesi hakim ismi olduğu tecelliyesin diye hüküm veriyor. Zaten her anda herkes hüküm veriyor. Sadece hüküm vermesi yetmiyor, hükmünün gereğini de yapması gerekir ki, Allah'a yeryüzünde harife olsun. Allah, takdirini yapmıştır, kaderi yazmıştır, takdir yapmıştır. Takdir neyin takdiridir? Kulun kazanması için ona imtihan sahnesini hazırlamış. Bu kulum şu şekilde, şu imtihanlarla kazanır. Yolu yürürken, hayat yolunu yürürken, yaşarken, bu imtihanlar karşısına geldiğinde bunlarla kazanır. Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Kazanabilmesi için önce onu anlaması lazım, yani okunması lazım. Sonra karar vermesi lazım, yani hükmetmesi lazım. Allah'ın El-Hakem isminin üzerinde tecelli etmesi lazım. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi dünyası için, ahireti için hayırlıdır, faydalıdır, güzeldir. Onu Allah'a yaklaştırır, kazandırır. Hangisi Allah'tan uzaklaştırır, hangisi zarar verir, hangisi sıkıntıyı yaşatır. Bunu yaparken bir tek kendi adına hesap yapmıyor. Bütün insanlar adına hesap yapıyor, kimi etkileyecekse hepsinin adına bir hesap yapar. Dolayısıyla ben demiş olmaz, biz demiş olur. Bu tevhiddir, bu vahzettir. Onun için mesela hangi insan sıkıntıya düşerse düşsün, tabii ki ulaşabildiğimiz, bizimle beraber olan, yakın olan onu kendimiz gibi bilmemiz gerekir. Kendisi için istediğini, kardeşi için istemeyen mümin olmaz, müslüman olmaz. Bu tevhettir. Hasan sen onu yaşamışsın, ha o onu yaşamış. Aynı ile bilmen lazım ve elinden geleni, güzelliği yapman lazım. Yapmaya çalışman lazım. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Ama Allah nasıl ayetlerini göndermişse, nasıl Resulünü gönderip, Davet ediyorsa, iblis de öylesine karşıda, karşı tarafta, ters tarafta çalışır ve gayretini sarf eder. Kim çalışırsa Allah ona verir, takdiri de öyle yapmıştır. Mesela bu konuda iblis ne der? Atasözü olmuş tabii, atamız artık, atalarımız kimlerse, kimleri ata ediniyorsa, ona da bakmak gerekiyor. Ne diyor mesela? Acıma, acınacak duruma düşersin. Kime iyilik ettiysem, ondan kötülük buldu. Ata sözü. Yani, iblisin sözü. Bundan daha açık, net bir şey olabilir mi? Eğer sen de bunu kabul ettiysen, bu böyledir dediyse. O zaman kimseye iyilik yapmaman lazım, kimseye rahmet, merhamet etmemen lazım, merhametsiz, cimri, bununla beraber acımasız ve zalim biri oldun. Yani bunu tavsiye eden, buna davet eden iblisten, şeytandan başkası olabilir mi? Olamaz. Mümin feraset sahibidir, bakar ve bunu anlar. Oysa ki Allah Rahmete davet ediyordu, ikrama davet ediyordu, yardıma davet ediyordu. Hem de kendin gibi bileceksin dedi, kendin gibi. Bir bileceksin, ayrı görmeyeceksin. Elbette ki bunun hikmetleri var. Kendimizi tanımamız açısından bunu anlamamız gerekir. Mesela Allah ait kelimede sana bir kısım peygamberleri anlattık, bir kısmını da anlatmadık dedi. Sana lazım olanları, gerekli olanları, sana, ümmetini, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara örnek olanları anlattık, örnek olması gerekenleri anlattık, gerisini de siz bundan anlayın. Peygamberlerin hepsi öyleydi, öyle Hem de farklı farklı ama siz gerisini anlayın. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselam bir imtihanı yaşamadan önce Allah ona bir ayet indiriyordu. Bir ayet, birkaç ayet ya Hz. Musa'dan bahsediyor, Hicret'ten önce Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını anlatıyor ona, Harun'u anlattı, onun kavmi, onu oradan çıkardığı için. Her defasında bir Peygamberin kısasını anlatıp ne yapıyor? Onu eğitiyor, onu yetiştiriyor. Sıkılınca, daralınca, bunalınca, gönlünden bir şeyler geçince, evet, onu direkt söyledi. Sen balık sahibi Yunus gibi olma dedi. Sen de azim sahibi olanlar gibi evet, azme, sabret ve azimli ol. Ona yol gösteriyor. Ona gösterdiği her yolu her bir kula göstermiştir. Göstermiş, oldu tabii. Sadece ona yolu göstermiyor. Onun için hangi imtihanla karşı karşıya gelirse gelelim, Rabbimiz onu bizim için takdir etmiş. Hadi burada sen de takdirini, tercihini yap. Senin için hayır olanı tercih et. Hem dünyan için, ahiretin için, ebedi hayatın için takdirini yap. Allah'ın el-hakem ismi üzerinde tecelli etsin, el-hakem ismi tecelli etmeden önce hakim ismi tecelli edecek ki Rabbimin murali nedir, buradaki hikmet nedir deyip anlamaya çalışman lazım. Onu anlayınca hükmünü verirsin. Hüküm, eğer Allah'ın hükmü ise doğru hüküm verdin, o seni Allah'a yaklaştırıyor, değilse Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler Kafirlerin ta kendisidir Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler Zalimlerin ta kendisidir Zülmü kendine yapıyor Kendini karanlıkta bırakıyor Kul Allah'tan mahrum olunca Karanlıktan, zulümattan, köfürden başka Şirkten başka ne kalır? Hiçbir şey Dolayısıyla vereceği her hükümde Mutlaka Allah'ın hükmü nedir? Buradaki hikmet nedir? Rabbim bana nasıl bir hüküm vermemi emretmiş deyip Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekir. Hayatının her anına her bir imtihan karşısında. Onun için Allah önce imtihan sahnesini hazırladı ve takdirini yaptı. Senin de Allah'ın isimlerinin senin üzerinde tecelli edip halife olabilmek için her bir kura imtihani farklı farklı takdir etti. Öyle yazdı. Onun için imtihanlar ne bir eksik ne bir fazladır. Ama Allah'ın nazarıyla nazar etmeyince yani Rabbinin ismiyle okumayınca hayati bir kaos gibi görür. Her şeyi karba karışık görür. Birbirine karışık, hiçbir şey yoktur. Her varlığın arasında onu birbirine bağlayan Allah'ın tecellisi vardır. Onsuz hiçbir şey kıpırdayamaz. Hiçbir şey hesapsız değildir. Ama kullarını imtihana tabi tutar, bununla beraber izin verir, müsaade eder ve imtihanları her birimiz için yaratır. <gülüyor> Kula da düşen, takdirini yapmaktır. Allah'ın onun için yaptığı büyük takdirdir. Özel takdiri de her bir kur kendisi için yapar. Hiç kimse, hiç kimse için takdir yapamaz. Allah'ın kurundan istediği nedir? Kendin için yaptığın takdiri aynı ile kardeşim için yap. Kendin için neyi istiyorsan kardeşim için de onu iste bununla beraber Elinden geleni de yap. Gücünün yettiğini yap. Onun için duada ol. Ona dua et. Sadece dilinle değil. Yani durup ya Rabbi şöyle yap, ya Rabbi böyle yap. Allah senin öyle yapmanı istiyor. Öyle olması için senin çaba gayret sarf etmeni istiyor ki Allah'ın isimleri senin üzerinde tecelli etsin. Sen ol olasın. Allah zaten işini yapmıştır, takdirini yapmıştır. Seni ya. Bu arada sen onu yapmaya çalışırken, hayırda her neyi yaparsan yap, Allah sana yardım ediyor. Bunu ben seninle beraberim, sen benim emrettiğim, sevdiğim gibi yapıyorsun. Hiç kimse tek başına değildir, hepimiz biriz ve hepimiz birbirimizle kazanıyor, birbirimizle Allah'a yeryüzünde halife oluyoruz. İnsanın olmadığı yerde insan halifeliğini yapabilir mi? Hayır. Yani gerektiğinde sabretmesi lazım, gerektiğinde rahmet etmesi lazım, gerektiğinde affetmesi lazım, ikram etmesi lazım. Her konuda bu böyledir. Öyle ki kul Allah'a yeryüzünde halife olsun, halife olunca halife demek ne demek? Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiği Allah'ın güzelliğinden ibaret bir varlık. O zaten hakikatte öyledir. Ama yaptıkça Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde kemale eriyor, kamil insan oluyor. Yoksa Kemalati nerede arayacağız? İbadeti yaparken, namaz kılarken bile her Fatiha'yı okuduğumuzda her gün 20 sefer, farzlarda, sünnetlerde beraber 40 sefer aynı Yedi ayeti tekrarlatıyor. Ya Abdul ya Kenazdayın, Eddine Sırat Hepimiz yalnız sana Abdul oluyoruz. Hepimiz nasıl Abdul oluyoruz? Sen bir tek kendinden sorumluysun. Allah sana bir şey söylüyor, bunu tekrarlatıyorsa senin bunu böyle biraz üzerindeki o perdeyi, ürtüğü kaldırman lazım. Rabbim bana ne demek istiyor? Neden hepimizi söylüyoruz? Hepimiz birden, gücümüz buna yetiyor mu? Benim gücüm bunlara, hepimize yetiyor mu? Eğer Allah sana bir şeyi söyletiyorsa, o mutlaka hak ve doğrudur, dost doğrudur. O, o öyle, öyle olması gerekir. Ehdine siratel müstakhim, bizi siratel müstakime hidayete. Bu durumda bir kul, her bir kul için hidayeti istemesi lazım. Sadece böyle gönlümle işliyorum değil, elinden geleni yapman lazım. Yani insanlar hidayete ersin, kurtuluşa ersin, saadete ersin, cennete gitsin. Hem dünyada kulluğunu yapma imkanı için elinden ne geliyorsa onu yapman lazım. Allah'ın vahyini taşıman lazım, örnek Resulullah Efendimiz. Onun için ona tabi olmamız lazım. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor mu? İstiyor, cennete gitmesini istiyor mu? İstiyor, bunun için her türlü fedakarlığı yapıyor mu? Yapıyor, kendisine zulmetmiş, hakaret etmiş, kendisini öldürmeye kalkışmış, memleketinden hicret ettirmiş, yetmemiş, peşinden öldürmeye gidenleri bile ne istiyor? Hidayeti istiyor. Bu O'nun, O'ndaki Allah'ın hangi isminin tecellisidir, Rahman ve Rahim isminin tecellisidir, alemlere rahmet. Bu durumda bir kulun böyle olmaya, çalışmaktan başka çaresi yoktur. Yoksa sadece ben demiş olur, bence demiş olur. Ben kendime bakarım, işime bakarım, ticaretime bakarım. Buna insan denmez. Allah buna insan demiyor. Niye insan demiyor? Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde tecelli etmiyor da onda. Allah'a harife olmuyor. Şu haklıdır, bu haklıdır. Hadi şunları... Yok edelim, şunları öldürelim, şunları kötüleyelim, şunları cehenneme gönderelim. Sen insan mısın? Sormak lazım. Sen kimsin? Sen ilahlık iddia eden, Rabbine karşı nankör, edepsiz ve saygısız birisin. Senin için bundan başka bir şey söylenemez. Rabbini bilmeyen, tanımayan, Allah'ın kuluna yakınlığını bilmeyen, peygamberi tanımayan, Peygamber'e kendine göre başka vasıflar veren ve Âlemlerin Rabbini başka isimlerle sıfatlandıran. Onun için Allah ayet-i kerimede Sübhanallahî amma yesîkû, Sübhanallahî amma Allah onların vasıfların, vasıflandırmalarından sübhandır, münezzehtir. Yanlış bir vasıflandırma. Onların şirk koşmasından Subhan, kendini şirk koşuyor. Onun adına hüküm veriyor. Allah sana avdol dedi, kul cool ol dedi. Seni yeryüzüne halife kıldım dedi. Önüne peygamber koydu. Buna tabi ol dedi yoksa yarancılardan olursun. onu tasdik et dedi. Münafıklık da yapma. Nasıl münafık oluyor? Peygamber'ini nasıl yalanlanmış oluyor? Evet peygamber böyleydi ama ben de biz de böyle yapıyoruz. Ben de böyle yapıyorum ya da. Yani diliyle doğruluyor, gönlüyle, kalbiyle, fiiliyle, haliyle de ne yapıyor? Yalanlıyor. Onu yalanladı. Yalancılardan ne oldu? Peygamberine yalancı dediği için kendisi yalancı oldu. Ama bunun üstünü de kendi kendine de örtmeye çalışıyor. Herhalde diyor ben doğru yapıyorum. Ya da herhalde biz doğru yapıyoruz. Allah'ın her bir isminin tecelli etmesi için Allah takdirini yapmıştır, bu imtihan sahnesini de her bir kul için böyle hazırlamıştır. Hayatı yaşarken kiminle muhatap olursak olalım, hangi olayla, hangi meseleyle karşı karşıya gelmiş olursak olalım. Hangi hastalık bize gelirse gelsin, Allah zahiri olarak neyi verirse versin, ister rızkı daralsın, ister genişletsin, ister hesapsız vermiş olsun, aynı şeydir. Hepsi bir imtihan, her birinin imtihani ayrı ayrıdır. İster bizi sevindiren şeyler olsun, ister sıkıntı veren şeyler olsun, aynı şeylerdir, imtihan. Hadi kulum kazan davetidir bu. Hadi kulum bana halife ol. Bu durumda Allah'ın hangi işimi senin üzerinde tecelli etmesi gerekiyorsa, onu sana vermişim zaten, seni isimlerimle donatmışım zaten, o sende mevcut, hadi yere yeni yap. Gerektiğinde vermen lazım, gerektiğinde alman lazım, gerektiğinde vermemen lazım, gerektiğinde sadece seyretmen lazım. Ama tabi bütün bunları hayatı yaşarken Rabbimizin bizden ne istediğini anlayabilmek için ne lazım? Hikmet lazım, hikmet. Yani Allah'ın muradını anlamış olmak lazım. Bunu da nasıl anlarız? Rabbimizin ismini okuyunca, anlamaya çalışınca, takva sahibi olunca Allah takva sahiplerine hikmeti verir. Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir nimet verilmiştir. Çünkü, pek büyük bir hayır vermiştir. Çünkü her halükarda kazanıyor. Her halükarda Allah'a yaklaşıyor. O hikmeti anladığından dolayı. Hikmet böyle bir de bir kula verilip, hadi kulum sen bütünüyle beni anla, beni bil, ne istediğimi bil demez. İstisnalar faydayı bozmaz. Bütün peygamberlere kitabı, hikmeti vermiştir. Diğer kullara yolu yürürken Kemal'e ne kadar bu böyledir. Her olay mesele olduğunda hikmeti o anda öğretir. O anda gönlüne vahyeder ve hikmeti o anda ona öğretir. Zaten biri on sene hayatı yaşarsa binlerce hikmetle karşı karşıya gelir. Geriye kalan yaşadıklarıyla sadece kıyas yapsa bile yine onu anlamış olur. Ama hikmeti Allah veriyor. Onun gönlüne vahy ediyor, indiriyor onu bunun buradaki hikmet budur. Yani buradaki muradım senin bunu anlamandır, senin şöyle yapmandır, senin şöyle konuşmandır deyip ona öğretir. Yolu yürürken, hayat yolunu yürürken eğer biri Rabbinin ismini ismiyle okumadıysa yani Rabbim ne istiyor? Rabbim neyi anlamamı istiyor? Ne yapmamı, nasıl konuşmamı istiyor. Değil bakmadıysa zaten bu okumuyor. Asla hikmet buna gelmez. O hikmetten zaten uzaktır. Dolayısıyla Allah'ın el hakim isminin tecelli etmesi mümkün değildir. Doğru karar veremediği için el hakim ismi tecelli etmedi. Yani Allah'ın hükmüyle hükm edemedi. Onu anlamadı. Genel olarak hükmü bilmek yetmez. Hayatımızın her anında mutlaka bizim bir hüküm vermemiz lazım. Bir karar vermemiz lazım. Bir tercih yapmamız lazım ki bunların hepsi de Rabbimize halife olmamız içindir. Ona yakın olmamız içindir. Rabbimizin güzelliğiyle güzel olmamız için. Ramazan'ın son 10 günü kaldı. son on gününe girdik. İlk on günü rahmet, ikinci on günü mahfiret, üçüncü on günü kurtuluş ve saadet, cehennemden kurtuluş. Nefis cehennemden kurtuluş. İnşallah Rabbimiz bizi rahmetinin içine almıştır. Rahmetiyle muamele etmiştir. Bununla beraber Rabbimizden af dileyip mahfiret Bileği istifar edip Rabbimize döndüğümüz için affa, mağfirete de ermişiz. İnşallah gönlümüzü temizlemeye çalışmışız. Küfürden, şirkten, rüyadan, kibirden, hasetten. İnşallah kul olduğumuzu anlamışız. Nereden geldiğimizi ve nerede olduğumuzu anlamışız. Tabii nerede olduğumuzu anlamak böyle hemen anlamak mümkün değil. Hayatı yaşadıkça onu iyice Rabbimiz bize öğretir. Bize düşen, Rabbimize göre biz neredeyiz ve bizim nasıl okumamız gerekir, nasıl anlamamız gerekir, nasıl hüküm vermemiz lazım? Allah'a göre bize düşen bunu anlamaktır. Mülkün maliki Allah'tır, buna iman etmektir. Malik odur, melik odur, yaratan odur. Bize ait, bize ait bir şey yok. Bize ait imtihan, imtihanlar var sadece. imtihanlar. başka bir şey yok. Ama bu imtihan o kadar büyük ki, o kadar manevi büyüklüğü bize kazandırır ki, akla, akla, hayale gelmeyecek kadar ebedi bir hayat ve Rabbimizin buyurduğu gibi ne yana dönersen dön, yığılınla nimet, bitmez, tükenmez bir saltanat. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır, bir de onlara evet, sözlü selam vardır. Selamün khevlen min Rabbin rahim. <gülüyor> Rablerinden onlara sözlü selam vardır, rahim olan Rablerinde Rabbi ona rahmetiyle tecelli ediyor. Zaten Cennet'in bir ismi de da Rahmetillah'tır. Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği yer, bu selam özel rahmetin tecellisiydi. Her bir kula özel bir muamelenin tecellisiydi. Bütün bunları kazanabilmek herhalde, her akıl sahibi anlar ki, basit olmasa gerek, basit değildir ev Yani şunu yaptı, bunu yaptı ya da, böyle çaba gayret sarf etti, herhalde ben kazandım, sen herhalde kazanamazsın, senin herhalde demen de olmuyor. Ya da birileri öyle söyledi, birileri değil, Allah ne söylemiş? Senin bunu Rabbinden öğrenmen gerekmiyor mu? Yoksa kalabalığın içinde, kalabalık deyince, şeytan gürültü yapıyor, şeytanın yaptığı gürültü arasında kaybolursun. Ne kendini, ne sende tecelli eden Rabbini isteyen, Rabbinin huzurundan ayrılmış, gelmiş olan hakikatinin feryadını duyamazsın. Ne de Rabbinin senin gönlüne vahyettiğini alamazsın, duyamazsın. Şeytan, iblis izin isteyince Allah'tan kıyamete kadar, insanların tekrar dirileceği güne kadar bana izin ver deyince, Allah ona izni verirken ne söyledi? Niye Allah bize haber veriyor? Neler yapacağını haber veriyor? Git diyor. Onları şaşırt. Yapabiliyorsan yap dedi. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Onları yayalarınla, süvarilerinle yaygaraya, gürültüye bok. Yapabiliyorsan yap. Senin ihlaslı kulların üzerinde senin bir saltanatın yoktur, gücün yoktur dedi. İhlaslı olmadı mı, samimiyet olmadı mı sen boğuldun. Marına da ortak olur, evladına da ortak olur. Nasıl ortak oluyor? Bir kul mali Allah yolunda harcamayıp, onu felakete götüren, Allah'ın emrettiği yerde onu kullanmadı. Nerede kullanırsa kullansın, ister kullansın, yani sadaka versin, infak etsin, harcasın. Eğer bu Allah rızası için değilse, şeytanın yolunda kullandığı yeri. Yani samimiyet yoksa, ihlas yoksa, nereye harcarsa harcasın, o ona kaybettirir. Niyet başka çünkü. Bu durumda Mara ortak olmuş. O ona onu harcattıyor. O harcattığı için her nereye harcattıysa onun ortağıdır. Evlada ortak oluyor. Nasıl ortak oluyor evlada? Eğer sen evladi büyütürken imanlı olarak büyütmezsen Rabbini ona tanıtmazsan o kendisini, Rabbini bütün alemi Allah'ın öğrettiği gibi öğretmezse okutmazsa, şeytan ona okutur, onu alır kullanır. Şeytan onu ne kadar kullandıysa o kadar da sana ortak olmuş. Bütünüyle kullandıysa artık o tamamen onun artık huli Ortaksa, oldu. Ortaksa evladı oldu onu. Bir de yaygaraya boğ dedi. Yani gürültü yap. Gürültü yap. Nasıl gürültü yapıyor? Şeytan gürültü yapabiliyor mu? Evet, manevi olarak böyle bu sözler verir ama bir de insanları kullanarak onlara gürültü yaptırır. Yani seni meşgul eder. Her kafadan bir ses çıktı. Senin aleyhinde konuşanlar, sen, Allah yolunda yürürken, şeytan onları kullanıyor ve gürültü yaptırıyor. Niye? Sen, Rabbinin huzurunda duramayasın diye. Yani böyle, muhabbetle Allah diyemeyesin diye, secde edemeyesin diye, bir hayır, bir iyilik, bir güzellik yapamayasın diye sıkıntı veriyor, boğuyor seni, gürültüye boğuyor. Tabii ki bu gürültü yapanlar tıpkı iblisin, Adem babamıza söylediğini söyler, ben seni düşünüyorum diyor, ben senin için söylüyorum, ben seni seviyorum, onun için böyle söylüyorum diyor, der. Ona desen ki Allah böyle buyurmuş desen ne de Allah'ı bu işe karıştırma. Allah'ın karışmadığı bir iş mi var, karışmadığı bizim bir anımız mı var, hesabını veremeyeceğimiz ya da vermediğimiz bir anımız mı olan nasıl öyle söylüyorsun, kim söylüyor onu, kim söyletiyor ona, şeytan söyletiyor, ister söyleyen cahil olsun, ister kendini alim zannetmiş olsun, Ne Rabbinin huzurunda ilahlık iddia etmiştir nefsi. O da nefsinin huli olmuştur. Yoksa öyle pervasızca konuşabilir mi? Ağzından çıkan bu kelime onun felaketidir. Onun ebediyen kaybedişidir. Onun cehennemlik orucudur. Nasıl öyle söyleyebilir? Sen kimsin? Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Mesela bir şey söyleyince, inşallah deyince, bu da iblis'in tabii sözcüğüdür, böyle inşallah maşallah da olmaz diyor. Bana kesin bir şey söyle, kesin bir şey var mıdır? İnşallah demek, Allah dilerse, Allah izin verirse, yoksa o iş olabilir mi? Olamaz. Yok dur inşallah deme, bana kesin bir şey söyle, kesin bir şey var mıdır? Kesin bir şey, biraz sonra sen gidersin. Allah seni yerle bir eder, geberirsin. Bu hayatta hiç şey için kesin bir şey olmaz, onun için. Allah yarın şunu şöyle yaparım deme. Allah dilerse, inşallah de. Yoksa Yoksa ne olacağını seni hesap etmem lazım. Olur ki unuttum. Hemen hemen Rabbinden özür dilemem lazım. Unuttum ya Rabbi. demen lazım. Af dilemen lazım. İnşallah beni bundan daha hayırlısına Rabbim ulaştırır. Buradan daha hayırlısı ne olabilir? İnşallah diyememiş. Daha hayırlısı onun gönlünün o hale gelmesidir. Yani Hiçbir iş için kendi gönlünde inşallah demeden onu yapmamasıydı, yani bu bana ders oldu, tevbe ediyorum, istihbar ediyorum, İnşallah bir daha da böyle bir yanlışa düşmem. Bu onun bütünüyle, o hale getirdiği için daha hayırlısına ulaştırır, artık Rabbim bana unutturmaz demektir. Kendimizi tanımaya çalışırken, düşmanımızı da tanımamız lazım. Düşmanımıza karşı, evet, iblise karşı nasıl bir tavır içinde, hal içinde olmamız gerektiğini anlamamız lazım ki onunla savaşabilen, cihad edebilen. Mesela insanların kendine göre hedefleri vardır. Elbette ki her bir insanın aslında Hedefi çok büyük, hedef Allah'a yeryüzünde halife olmak, Allah'a dost olmak, ebedi bir hayati kazanmak Tabii bunu becerebilmek için Savaşması gerekir, cihad etmesi gerekir Dünyaya da, nefse de, şeytana da, şeytana uyanlara da galip gelmesi lazım Yani Bir kahraman lazım burada Bir kahramanlık Yapılması lazım ki bu insan kazanabilsin. Mesela ne diyor? Biz diyor, devlet kurmak istiyoruz. Büyük bir ideal, büyük bir ne? Büyük bir gaye, büyük bir amaç. Öyle görünüyor, devlet kurmak istiyor. Hadi diyelim ki sen çalıştın, hayatını ortaya koydun, nihayet o devlet oldu. Sonra sonra sen öldün, bırak onu, o yolda mesela daha önce görmüştük, benzinini kendine döküyor, yakıyor. Niye? Bir davası var, doğru bir davası var ama bu dava, batıl dava. Mesele senin hak davayı seçebilmendir, Sen bütün alemsin. Bütün alem. Biraz önce onu söylemeye çalıştın. Ya kenar <gülüyor> ibdu ve ya diyorsun. Her bir kul seninle aynıdır. Aynı görmen gerekiyor ki bu tevhid olsun. Yani biri açsa doyurman lazım. Sen açmırsın gibi olması lazım. Biri sıkıntıdaysa sıkıntısını gidermen lazım, yardıma ihtiyacı var, yardım etmen lazım, hastadır ziyaret etmen lazım. Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor, sen nerede olduğunu anlaman gerekmiyor mu bundan dolayı? Sen Allah'ın huzurundasın ve her biri Allah'ın kulüdür ve her birine Allah sen dedi, her birine. Onun için ben deme dedi, biz de dedi. Ben deyince nefsine söylemiş oluyor. Biz deyince bunu Allah ile söylemiş oluyorsun Allah'ın emretiği gibi söylemiş oluyor tabi bu lafta kalmaması gerekir böyle de olması lazım ne kadar gücünün yettiği kadardır. o zaman bütün alemlerden Allah'a hamdolsun elhamdülilillahirrebir alemin diyebilirsin ki gönlün cennete dönmüştür cenetkilerin Son sözüdür, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Böyle olunca Gönlün cennete döndü Aynı zamanda böyle olmaya da davet ediyorsun Kim gibi? Elbette ki Resulullah Efendimiz gibi Peygamberler gibi Aşağısı kurtarmıyor, hiç kimseyi kurtarmaz Yani hiç kimseye kazandırmaz Bunu bilecek Buna iman edecek Öyle olmayı sevecek. Sonra eline geleni yapacak. Ne kadar geldiyse elinde. Gücü neye yettiyse, Allah ona neyi vermişse onunla. Rabbimizi bu alemde halife olup temsil edebilmek için sahneyi Allah hazırlamış. Hepimiz biliyoruz ki Allah benim gibi yaptırır. Benim sevdiğim gibi yap demek ne demek? Benim gibi yap. Benim razı olduğum gibi yap. Benim sevdiğim gibi, razı olduğum gibi ol. Onun için, ben sana her neyi emretmiştim, bu, bunun içindir. Bana harife olman içindir, yakın olman içindir, dost olman içindir, sevgili olman içindir. Dünyayı, varlığı, hiç kimseye teslim etmez. Hüküm O'nun, emir onun. Dinin sahibi de Allah'tır. Hiç kimse de böyle sanki dinin sahibiymiş gibi evet, insanlara evet, kafir diyor, müşrik diyor, benim gibi olmasa yapmasa cehennemlik diyor, din bende diyor. Yani senin köpekten ne farkın vardır? Bu din Allah'ın dinidir. Sana düşen dine sahip çıkmak değil, dinde olmaktır. Dinin içine girmektir. O dinle kazanmaktır, ona sahip çıkmak değil. Allah onu kullarına göndermiş. Müsaade et, Hüküm onun olsun, emir onun olsun. Allah'ın dinine sahip çıkmaya çalışıyor. Sahibi benim diyor. İmtihani anlamamış, Allah onu kullarıyla muhatap ediyor, kazansın diye onu anlamamış. Rabbini anlamamış. Rabbine yakın olmadığı için eh, hikmeti, muradi anlamamış. Sadece zahiri tarafa bakıyor, kendine göre fakir veriyor. Allah bu dini insanlar için göndermemiş mi? Bu insan içindir. İnsan, din için değildir. Kur'an'ı göndermiş, insan olmasaydı. Kur'an gelir miydi? Yok. Kur'an insan içindir. İnsanı insan yapmak içindir. Yoksa böyle emirler, hükümler gelmiş, insan da ona mecburen uyacak. Yok, öyle bir mecburiyeti Allah söylemiyor. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun. Dilyen şükresin dilyen nankörlük yapsın. Tercihi ona bırakmış. İstersen Hazreti insan olursun, istersen hayvandan daha aşağıya olursun dedi. Dinini indirmiş, nurünü indirmiş. İkramı, rızkı, nimeti indirmiş. İnsana Şerefini indirmiş. Ruhi indirmiş. Onun da dirim. Ona ruh dedi. Kur'an'a almıyorsun. Sen bilirsin. Ona bir şey yapamaz kimse. Yani kim güneşe ne yapabilir? Biri ben güneşin sahibiyim. Yani bundan daha ahmakça, aptalca bir şey olur mu? Yok. Güneş seni aydınlatıyor. Pencereni kapatırsan karanlıkta kalırsın. Ama tercihi de sana vermiş. Gönlünü açarsan dirilirsin, nurlanırsın. Onunla eh, hikmeti bulursun. Onunla furhani bulursun. Onunla Hazreti İnsan olursun. Onunla Rabbine yakın olursun. Onunla eh, nur olursun, canlı Kur'an olursun. Nasıl o bende diyebiliyorsun? Hiç bundan daha edepsiz şey var mı? Böyle olmasa kimse kimseyi dininden dolayı, cemaatinden dolayı, mezhebinden dolayı, mezhebinden dolayı ya da dini yaşamasından dolayı eleştiremez. Kimse böyle bir hakka sahip değil. Allah sana der kul, kul, sen kendine bak, sen hepsine karşı senin sorumluluğun var. Hangi sorumluluk? Senin peygamberin nasıl yaptıysa sen de öyle Yoksa onu kabul etmemişsin. Bakıyorsun aral, ağzından böyle küfür saçıyor. Kendisi ne diyor? Ben doğru yoldayım, Allah'a davet ediyorum. Senin davet ettiğin Allah'ın senin üzerinde tecelli etmesi lazım. Senin üzerinde rahmet yok, senin üzerinde hidayet yok, senin üzerinde muhabbet yok. Sen kime tapıyorsun? Sen kime Allah diyorsun? Sen Allah'ı tanıyor musun? Nefsine Allah diyor. Rabbimizin huzurunda geldik şimdi. Bulunduğumuz yerdeyiz. Rabbimizin huzurundayız. Bizim için bir takdir yapmıştır, bir kader yazmıştır. Her birimiz için bir takdir yapmıştır. Bir de bu büyük takdirin içinde kuluna takdir etme, tercih etme hakkı vermiştir. Hadi kulum bana halife ol. Hadi benimle güzel ol. Hadi manevi olarak büyü. Hadi doğru yap. Hadi güzel yap. Hadi peygamberim gibi yap. Hadi sana Vahyettiğim gibi yap. Hadi söylediğimle, yani kelamımla, ayetlerimle diril. Sen onunla diril. O sende dirilsin. Sen onunla dirilince öyle oluyorsun. Öyle yapınca yani rahmetle diriliyorsun. Rahmet edince bu sefer ayet sende dirilmiş oldu. Ayet senden tecelli etmiş oldu. Allah'ın ismi, güzelliği sende tecelli etmiş oldu. Onun için bütün ismini okuyacağız, onun ismiyle okuyacağız, isimlerini okuyacağız hem bütün varlıkta, bütün alemde hem kendi üzerimizde. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi afakta ve enküste ayetlerimizi göstereceğiz ki O'nun hak olduğu iyice anlaşılmış oldu O'nun hak olduğu, ayetlerin hak olduğu, O'nun hak olduğu. Rabbinin tecellisinin hak olduğu, bütün varlıkta Hakkın, nurunun tecelli ettiği iyice anlaşılmış olsun, size göstereceğim dedi Allah, O bize gösterir. Kim görecek, bakanlar görecek, bakmadan göremezsin, kör göremez. Bakınca hem kendinde hem afakta, gözünün gördüğü, görebildiği, göremediği her yerde, Rabbinin tecellişine güzelliğine şahit olacak. Rabbinin hak olduğunu, ayetlerin hak olduğunu, Rabbinin dost doğru söylediğini anlayacak. Size göstereceğim dedi, göreceksin. Göreceksin. Gösterir. Tabii bakanlara. Görmek isteyenlere, anlamak isteyenlere, görmek istemediğini. Bazı hayvanlar var böyle zorucandır, yılandır, faredir. Biliyorsun böyle yerin altında gizleniyor. Yerin altı, toprağın altında yaşıyor. Başını çamura gömenler de aynen onların haline benzer halleri görmek istemiyor. Çamuru görmek istiyor. Toprağın altında, çamurun altında evi var, yuvası var. Oraya sığınıyor. Çamur sığanıyor. Başını kaldırıp güneşi görmek istemeyen, Rabbinin tecellisini görmek istemeyen, Rabbinin güzelliğini görmek istemeyenler de başını toprağa gömüyor, ara diyor, dünya diyor, eşya diyor, mevki diyor, makam diyor, toprağın altında boğuşuyor. Ondan birbirini ısırıyorlar, birbirlerini yiyorlar. Hadi rekabet yapalım diyorlar, rekabet, yarışalım. Nerede yarışıyorsun? Arayı kazanmadan rekabet yapalım, yarışalım. Allah cenneti anlatıyor, yarışanlar bu gün için yarışsın dedi. Sen hiç Rabbini dinlemiyor musun? Sen hiç nereden geldiğini, kim olduğunu, nereye gideceğini hiç merak etmiyor musun? Bir insan nasıl bu kadar kendini kör edebilir? Başını kuma, çamura gömebilir? Toprağın altında yaşayabilir? Bu ona yakışan bir şey midir? İnşallah beraber kendimizi tanıyacağız. Tabii, söylemiştim. Yani bir deryayı bir tasa sığdırmak öyle kolay değil. Anlatmak, öyle, Ramazan ayı boyunca anlatmak öyle anlaşılır. Anlaşıldı. Manasına gelmez. Ama en azından böyle özetle bizim kendi kendimize tefekkür edebileceklerimizi anlamış olsak bile inşallah kendimizi kim olduğumuzu, nerede, nasıl durmamız gerektiğini anlarız, anlamış oluruz. Yani Allah'ın verdiği şerefi kendimize layık görürüz. Meselek insanın kendini layık görmesidir. Allah bir şeye ol deyince oluyor mu? Oluyor. Ol deyince olur. Bu durumda insan da kendisi için bir şeye ol deyince oluyor mu? Olması lazım. Olmazsa olmaz. Olmazsa onun tercih hakkının Hakkı bir manaya gelmez. Bir mana ifade etmez demektir bu. Kendisi için neye olursa olur. Ebedi hayatı için. Burası imtihan yeri. Allah dilediğini, dilediği şekilde imtihanlara tabi tutuyor. Bu alemde hiç kimsenin söz hakkı yoktur. Bütün yapabileceği şey nedir? Sadece dua etmek. Rabbinden istemek. Sen bir şey yapamazsın, bir şey değiştiremezsin. Sadece Rabbinden isteyeceksin, dilerse değiştirir, dilerse değiştirmez, öyle devam eder, dilerse arttırır. Bir Hazretleri öyle buyurmuştu, bir seferinde hastaydım dedi. Hastalık beni biraz böyle zorlayınca, beni meşgul edince Rabbimden şifa istedim. Tabi bir de manevi hali vardır, ben de şifayı isteyince hastalık arttı. Bir de tabii istemeye devam ediyor. Ben istedikçe hastalık artmaya devam ediyor. Ben anladım ki benim susmam lazımmış. Benim Allah'ın takdirine rıza göstermem lazımmış. Sabır göstermem lazımmış. Ona yolda bir şey öğretiyor Allah. Yolculuğu yaparken ona bir şey yaptırıyor. Bir şey öğretiyor ona. Tattırarak, yaşatarak öğretiyor. Rabbine teslim ol diyor, takdirine rıza göster diyor, biraz vermişim, Ona sabret. Seni söylemenle bu işler olmuyor diyor yani. Ama ebedi hayatın için neyi istersem o senedir, ol evde. <Gülüyor> Gönlünü de istediğin gibi İstersen Rabbine döndür, döndürürsün, istersen Rabbini tesbih edersin, istersen dünyaya dönersin, başka şeyleri zikredersin, tamamen sana ait. Neyi zikredersen, nereye dönerse, tıpkı bir ayna gibi o senin gönlüne tecelli ediyor. Bunu anlamak, insani anlamaktır. İnşallah bunu da anlayacağız. Mesela kendim için söyleyeyim, mesela bir şeye böyle dikkatlice baksam, dikkatlice dediğim yani, şöyle biraz daha iyi anlamak için, böyle biraz dikkatlice baksam. Diyelim ki beş şeye, on şeye öyle baktım. Ne zaman böyle gözümü kapatsam, ilk önce onları görüyor. Aksetmiş oraya, sadece dikkatlice bakmışım, bu nedir, neyim nedir diye bakmışım sadece. Gözümü kapatınca önce o dikkatlice baktığım şeyler ne yapıyor? Önce onları görüyor. Onu silmem gerek. Yoksa oraya resm edilmiş oldu. Tabii bir de bir şeye severek bakınca ne olur? Oraya artık nasıl kazınır ona göre hesap etmek lazım. Oğul emri nasıl tecelli ediyor onu anlatmak için söyledim bunu. 13 için. 100 tane şeyi sevdiğimizde o 100 tane şey olduğu gibi oraya aksediyor. Hiç bizim anlamayacağımız bir şekilde ben var oluyor demeyeyim. Ben sen oğul sevdiğin için. Senin bütün halın, senin duandır, senin sevdiğin, sevdiği Sevdiğin için aksediyor oraya. Dikkat ettiğin için aksediyor. Onun için gönlün Allah'a ait olması lazım. Tesbihle, tekbirle, tevhidle, hamdle, şükürle meşgul olması lazım. Gönlüne Allah'ın muhabbetinden başka bir şeyi yaklaştırmaması lazım. Allah'ın ayetlerinden başka bir şey yaklaştırmamaya çalışması lazım. Dışarıdan kalsın. İçeride işi yok. Senin işin dışarıdadır. Dışarıda gerekeni yapman lazım. Tabii ki önce nerede olduğumuzu anlayacağız. Ne yapmamız gerektiğini anlayacağız. Rabbimizin bizden ne istediğini anlayacağız. Yani nerede olduğumuzu anlayacağız ki nereye gideceğimizi bilip Buradan oraya neyi götüreceğiz ya da nasıl gideceğiz? Huzura giderken, zaten biri öyle söylemişti, Huzura gidince Rabbim neyle geldin diye sorarsa, şey diyeceğim, ne diyeceğim? Ya Rabbi Hatayla geldim, kusurla geldim, eksikle geldim, yanlışla geldim, onun için affına sığınıyorum, magfiretine sığınıyorum, rahmetine sığınıyorum diyeceğiz. Elbette ki bunu söyleyeceğiz, çok yerin değil. Ama bizim başka bir tercihimiz var. Sana hata kusur değil. Hatanın, kusurun, yanlışın, eksiğin senin huzurunda ne de geriye olabilir? Ne kıymeti olabilir? Ufacık bir karanlığın, güneşin karşısında ne de geriye olabilir? Ondan söz etmek doğru değil. Ne diyeceğiz? Sana senin, <gülüyor> sana senin güzelliğinle geldi. İnşallah Rabbimiz'in güzelliği tecelli eder, O'nun da güzel olur Hüzur'a girerken, O'nun güzelliği Hüzur'a varırız, Allah etmeden razı olsun.